491. konu, Hz. Ali'nin insanları haricilere karşı savaşa teşvik etmesi, Hz. Ali, Nuhayıl denilen yere karargah kurup haricilerin yola gelmelerinden ümidini kestiğinde bir konuşma yaptı, Allah Teala'ya hamdü sena alır ettikten sonra şunları söyledi, ey insanlar, kim Allah yolunda cihadı terk eder ve onun düşmanlarıyla iyi geçinme yollarını ararsa azap ve helakı hak etmiş demektir.